377, numaralı konu, Zeyd bin Desine'nin kıssası, evet, Hubeyb, Zeyd bin Desine ve Abdullah bin Tarık ise yumuşadılar ve kendi elleriyle teslim oldular, sonra Mekke'ye getirilerek satılığa çıkarıldılar, ancak Merrüz Zahran'a vardıklarında Abdullah bin Tarık elini ipten kurtararak kılıcını aldı, onlar da biraz geri çekilip taş yağmuruna tutarak onu öldürdüler, onun mezarı Merrüz Zahran'dadır, Hubeyb bin Adi ile Zeyd B, Desine'yi, Huzeyden Mekke'de esir bulunan iki kişi karşılıklıdır. Mekkelilere sattılar, Hubeybi, Hüceyr bin Ebu İhabet temimi satın aldı, Zeyd bin Desine'yi de, oğlunun yerine öldürmek üzere, Safvan bin Ümey'i aldı, kölesi Nistas'ı onu Mekke'nin dışına çıkarmasını emretti, Zeyd'in öldürülmesinde, Ebu Süfyan bin Harb'ın da bulunduğu bir müşrik topluluğu hazır bulundu, Zeyd öldürülmek için ortaya getirildiğinde, Ebu Süfyan ona, Ey Zeyd, Allah adına söyle, istemez miydin ki, senin yerinde şimdi Muhammed olaydı da, biz onun boynunu vuraydık, sen ise ailenle olaydın, dedi, Zeyd de, Allah'a yemin ederim ki, ben ailemin arasında olayım da Muhammed'in ayağına bir diken bile batsın istemem, dedi, bunun üzerine Ebu Süfyan, ben, arkadaşlarının Muhammed'i sevdikleri gibi, bir sevgi görmedim, dedi, sonra Nistas, Zeyti öldürdü.